انوار بركن فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فاعلموا heşer al umuri muhtesatı ha ve külle muhtesetin bilda ve külle bildatın dale ve külle daleatin ve ha fi nahr ve vesneleri muttasil ilanı bilsa Allahu aleyhi ve selamet anna hukal inn al hadiyat salih ve semte salih ve iktesade küll ümmin kamsetin ve işriine küll em Minen nübüvve Sadaka Resulullah Fimakal Evkemakal Aziz ve Sevgili Kardeşlerim Ramazan Münasebetiyle Seyahatler Yaptığımız için Uzun bir Bana göre Ayrıldıktan sonra Böyle bir derste buluşmuş oluyoruz Allah Ramazan'da yaptığınız ibadetlerinizi hayırlarınızı kabul eylesin. Sizleri rahmetine erdirdiği kullarından eylesin. Nice nice Ramazanlara erişip nice makbul güzel ibadetler yapmanızı nasip eylesin. Rızasını kazanmanızı nasip eylesin. Ahirette hesabı geçip cehennemden kurtulup cennete girmek suretiyle asıl bayramları en büyük bayramı da kazanmayı nasip eylesin. Her gününüz mutlu olsun, said olsun, bayram olsun. İki can da aziz ve bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir demet, o gül bahçesinden bir deste size sunmak üzere konuşmaya başlıyoruz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına izahına geçmeden önce evvela peygamber efendimizin ruhunu hediye olsun diye sonra onun bütün mübarek aline, ashabına, ezvacına, evladına, etbaına, zürriyet-i tayyibesine, ahbabına, ihvanına ve hasreten makamı irşadının varisleri ulema-i ve mürşidini kamilinlerimizin ruhlarına Ebu Bekir, Sıddık ve ali Murtaza ve sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmeyin hazretlerinden şeyhimiz, başımızın tacı Kutbul Aktab ve Gavsul Vâsıl'in Muhammed Zahid Kutku İbni İbrahim El ü Sevi Efendimiz'e kadar cihandan gelip geçmiş bütün mürşidi kamillerimizin, evliyaullah büyüklerimizin, Allah'ın mübarek sevgili kullarının ruhlarına ve bizim de ahirete geçmiş olan bütün Müslüman annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ecdad ceddatımızın, akraba-ı evladımızın, kardeşlerimizin, sevdiklerimizin, dostlarımızın ruhlarına hediye olsun diye. Bu caminin banisi İskender Paşa'nın caminin çevresinde methum bulunan mevsanın ruhlarına, bu İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han Cennet mekanının ruhuna, ordusu mensubu mübarek mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye. Okuduğumuz eseri yazan eserin içindeki hadis-i şerifleri, bize nakil ve rivayet eden ravilerin ve alimlerin ve müellifi merhum Ahmet Siyahattin'i Gümüşhane ve Efendimiz Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye. Allah onların ruhlarını şahat etsin. Kabirleri, cennet bahçesi olsun, makamları yüce olsun. Onları memnun ve mesur etsin. Bizlere de tevfikini refik eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmemizi sevdiği kullar olmamızı huzuruna sevdiği kullar olarak varmamızı nasip eylesin diye bir Fatiha, üç ihlas şerifi okuyup öyle başlayalım. Buyurun. <gülüyor> sürük Mekke'den oranın hatırası sırtıma şey yapılıyor biraz üşüdüm keşafı galiba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taberani'nin ve Ahmed İbni Hanbel Beyhaki gibi kaynakların İbn Abbas radıyallahu anhuma adam ve diğer 45 ravinin şeyinden rivayet ettiğine göre bu hadis-i şerifte buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şunlar şunlar şunlar peygamberliğin 25 bölüğünden bir bölüktür. 20, peygamberlik makamı 25 bölük şube ise 25 şubeden bunlar bir bölüktür diye buyurmuş. Şu sayı, sayılan şeyler peygamberliğin vasıflarının efendim güzidelerinden olduğunu beyan etmiş oluyor. Mühim şeyler olduğunu beyan etmiş oluyor. Yani bir peygamber hangi sıfatlara sahiptir? Peygamberlik dendiği zaman o makama sahip olan insanın ne gibi halleri vardır? Ne gibi ahlakı vardır? Bu mühim. Peygamber, Allah'ın vazifeli kullu, Allah'ın emirlerini kullara getiren bir kul. Olağanüstü kıymetli bir insan. E bunun sıfatları nasıl olmalı? Ne? Onlar nasıl insanlardı? Nasıl güzel ahlaka sahiplerdi? Nasıl güzel sıfatlara sahiplerdi? İşte şunlar, şunlar, şunlar. Burada üç tanesi sayılıyor. Peygamberliğin 25 beş bölüğünden efendim bir bölüktür. 25'te beşte biridir. Neymiş? Bunları şimdi anlayalım. Üç şey sayıyor Efendimiz. İnnel hediyet salih birisi hediye salih. Bir şey anlamadım hocam diyeceksiniz. Doğru, anlatacağım. Hediye salih, bir. Ve semtes salih, hediye salih, semtes salih, iki. Ve iktisat. Bu da üç. Bu üçü peygamberliğin 25'te birinden biriymiş. Başka hadisi şeriflerde peygamberliğin neden meydana geldiğini bildiren başka hadis-i şeriflerde Efendim biz buyuruyor ki mesela salih rüya salih rüya da peygamberin peygamberliğin efendim şu kadar yüzünden bir cüzdür bir bölümü bir bölümüdür diye bildiriyor yani peygamberler rüya gördüler mi onların rüyaları öyle sıradan bir şey değildir onların rüyalarında gerçek vardır Allah'ın rüya yoluyla, rüya aleminde onlara gerçek emri vardır. Rüyaları kıymetlidir. Rüyaları sıradan insanların efendim rüyaları gibi değildir demek. Peygamber Efendimiz de hangi rüyayı görse gün ışığı gibi, gün aydını gibi olduğu gibi rüyası çıkardı ertesi gün. Olduğu gibi çıkardı. Akşamdan görüldü, sabah olduğu gibi aynen çıkardı. Yani bir ilahi haberleşme vasıtası oluyor rüya. Rüyada Allah söylüyor. Ben aciz naçiz kardeşim de kendi hayatımdan bazı insanlar biliyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Yani sizin de bazen akşam bir rüya görüp de belki içimizde böyleleri vardır. Sabahleyin o olur. Olmuştur. Karşınıza gelmiştir. Yani Allah Allah. Dün, dün akşam ben bu rüyayı gördüm. Bak bu sabah böyle oldu diye. Bazen böyle şeyle karşılaşırsın karşılaşmış olabilirsiniz. Ben karşılaştım. Hem de çok böyle aşiken yani, aynen tıpatıp, aynen efendim öyle şeylerle karşılaştığım oldu. Talebeyken daha hani böyle hocalık mocalık sarık çüplü kavuk filan yokken daha öğrenciyken olabiliyor yani böyle şeyler. Demek ki rüya da boş değil. Yani insanın zihnine bir şeylerin gelmesi, bu nereden geliyor? Geliş yeri önemli. Şeytandan gelebilir, nefisten gelebilir, meleklerden gelebilir, allah Teala Azizlerinden gelebilir. Geliş yeri önemli. Yani ekrana bir şey geliyor ama hangi kanaldan geliyor? Ekranda bir şey var. Hangi kanal? Nereden geliyor? Nereden yayınlamışlar da ekrana aksetmiş. Rüya ekranımız bizim, zihnimiz. Ama oraya nereden geldiği önemli. Onun için salih rüya da peygamberliğin bölüklerinden bir bölüktür. Bunlar da, burada sayılan üç şey de peygamberliğin bölüklerinden bir bölüktür. E bize ne diyebiliriz değil mi? Şimdi akıl yürütüyoruz kendi kendine. Bize ne? Yani bunlar güzel şey. Bunları edinmeye çalışalım. Bak peygamberler bu vasıflara sahip. Biz de aklımızı başımıza toplayalım. Efendim, böyle hallere sahip olmaya çalışalım. Çünkü peygamberler bu vasıfdaymış. Allah peygamberlerini için gönderiyor dünyaya. Kende tutulur, gözde görülür, misal olsun diye, numune olsun diye. İşte bak bu peygamber. Öpelini, eteğini, öp, ayağını, öp. efeni işte bu peygamber. Bak bunun hareket etme, nasıl hareket ettiğine bak. Ne söylediğine dikkat et. Bak bunun yolundan yürü. Bunun izini takip et, emrini tut. Allah Numuni imtişal diyoruz, üsseyi hasene diyoruz. Onları bize numune insan olarak gönderiyor. Bak, ey kullarım, uzun tarife lüzum yok. Ben böyle insan istiyorum. Böyle insan olmaya çalışın. Böyle mükemmel olmaya çalışın. Böyle güzel olmaya çalışın. Böyle salih olmaya çalışın. Diyor. Bu güzel. Kolaydır yani böyle bir şey. Efendim öğretme yolu kolaydır. Misali ortaya koyarsınız öğrenmek isteyenler o misale bakarlar kendilerini ona benzetmeye çalışırlar. Demek ki bu üç sıfat değerli sıfatlar. Şimdi bunları anlamaya çalışalım. İnnel hediye salih. Salih iyi demek. İzahını yapacağım. İyi bir efendim. Tavır hal bu hadis-i şeriflerin okunmasına geçmeden önce de ne diyoruz? Yani, e, وَعْلَمُ en اَفْثَلَ الْ هَدْيُ اَفْثَلَ الْهَدْيُ Hediyu Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hal ve gidişin en güzeli Peygamber Efendimizin hal ve gidişidir diyoruz ya. Hadisi okuma geçmeden önce size bir ön konuşma yaptığımız zaman ne diyoruz? Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Hal ve gidişin en güzeli de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hal ve gidişidir, gidişidir diyoruz. Onun araçası ne? Hedi. Eftelen hediye hediyse iddia Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. En iyi hal ve gidiş Peygamber Efendimizin hal ve gidişidir diyoruz. Aslında hedi kelime olarak nereden geliyor? Heda yehdi Yol gitmek ve yol göstermek demek. Yolu gösteren kimseye hadi derler bu kökten. Hadi yolu gösteren efendim kendisine doğru yol gösterilmiş de doğru yoldan gidene de mehdi derler kendisine kılavuzluk yapılmış da doğru yolda gidiyor manasına. Peygamber efendimiz hem hadidir hem mehdidir. Yani hem kendisi doğru yola kılavuzluk yapıyor hem de kendisi Allah tarafından doğru yol gösterilmiş kendisine de o yoldan giden bir insan. Her yaptığı güzel. Hediye de işte böyle hal gidiş diye tercüme ediyoruz. Uygun. Hal gidiş sözü uygun. Hal ve gidiş uygun düşüyor. Zaten hediye de biraz gitmekle ilgili. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde de ne diyoruz? İhtina sırat almıştaki. Bizi doğru yola götür. Yani oraya kılavuzluk et, bizi yarabbi sevket diyoruz. Yani orada da anlıyoruz. İstine sıra kalmış, katayım bizi doğru yola sevket et. Oraya götür. Oraya gitmemizi sağla demiş oluyoruz. Hediye böylece işte hal gidiş demek. Salih de uygun demek. Salih. Reculun salih, uygun, iyi insan demek. Efendim, Hedyum, salih, iyi bir halde giriş Uygun, uyumlu demek yani. Eskiler kullanırlardı, belki yeniler bilmezler. Bu işe bu salihtir. Yani uygundur demek. Uy uyar, tamam bu işi bu yapabilir. Bu işi falanca adam yapabilir. O adam bu işe salihtir. Hatta salih olmaya, uygun olmaya da ne diyoruz? Salahiyet diyoruz. Salahiyet. O adam bu konuda selayetlidir. Ne demek? Yani uygunluğu vardır bu adamın olduğu işe, bu işi yapabilir demek. Uygunluk demek yani. Onun da tam tercümesinin karşılığı bulmuş olduk. Uygun hal ve gidiş. Uygunsuz değil yani. Uygunsuz adam, uygunsuz kadın, uygunsuz vaziyet, uygunsuz söz. Yani bunları biliyoruz, kullanıyoruz dilimizde. Uygunlu. Bir uygun var, bir uygunsuz var. Sözün bir uygunu var, bir de uygunsuzu var. Efendim, vaziyetin bir uygunu var, bir uygunsuzu var. Uygunsuz vaziyette yakalandı, polis götürdü. Ama burada uygun. el hed salih İyi, uygun bir gidiş. Tabi bu uygunluk nereye uygunluk olacak? Salihlik, salahiyet, uygun oluş nereye uygunluk olacak? Allah'ın emrine uygunluk olacak. Allah'ın rızasına uygunluk olacak. Allah'ın seveceği olacak seveceği olacak. Demek ki, dine, kitaba, Kur'an-ı Kerim'e, şeriata uygun bir hal ve tavır denmiş oluyor. E hocam, şerime kısa da anlamı şimdi kocaman oldu. Yani ben üç nasihat tutacaktım ama şimdi ben bunun neresinden tutayım? Çok büyük bir iş yani. Ee, genişledi, doğru. Zaten İslam küçücük bir şey değildir. Bir sistemdir bir nizamdır İslam, hayat nizamıdır. Bizim her şeyimiz başka türlüdür. İslamcadır, mümincedir. Başkasının da başka türlüdür. Mesela Avrupalılar başka türlü düşünüyor. Amerikalıların hali başka türlü. Efendim, geçen gün televizyonda gösteriyordu, Brezilya'da karnaval varmış, Efendim, martaval besininde, karnaval. Efendim, rezanet, rezalet. Rezalet diz boyu değil, boyu açmış. Çamur. Neden? Düşündüm, Brezilya'nın sahası içinde Amazon ormanları var. Vahşi kabileler var. Daha medeniyetin gidemediği, ulaşamadığı köyler var. E kadın oradan çıkmış. Gelmiş büyük şehre. Bu İslam'ı bilmiyor, imanı bilmiyor, ahlakı bilmiyor, edebi bilmiyor. Orada düşmüş şebekelerin eline tabi böyle rezalet olacak. İnsanı insan yapan nedir? Eğitimdir, bilgilerdir, terbiyesidir. E o terbiye olmayınca tabi o karnaval olacak, rezaletler olacak, ölümler olacak, şikayetler olacak, çok şikayet ediyorlar. Her sene de tekrar ediliyor, çok büyük de rezaletler oluyor diyor. Dikkatini çekti, ibretli bir şey, tamam. İslam kendine mahsus bir, sistem, bir sistemdir. Nizamdır. Her şeyi kendine mahsustur. İslam'ı başkasıyla tarif etseniz doğru tarif edemezsiniz. Tarif edemezsiniz. Mesela leylakın rengi ne renktir? Leylak, leylak rengidir. Çünkü ne diyeceksin? Yani işte biraz kırmızı, biraz mor, mavi, karıştırdığın zaman şu, canım işte leylak rengi. Yani gök rengi filan. Yani hani böyle renkleri bazen anlatıyoruz ya ancak kendisiyle anlatıyoruz. İslam da kendisi İslam'dır. İslam demokrasi midir? Hayır. İslam demokrasi değildir. Sakın aklım. İslam demokrasi filan değildir. İslam'da demokrasideki kadar kötülüklere müsaade yoktur. Var mıdır? İçki içmek serbest midir? Değildir. Zila etmek serbest midir? Değildir. Efendim edepsizlik yapmak, günah işlemek evinin içinde işliyor canım. Sana ne? Kabırsakalın diye. Evinin içinde bile işleyemez. Neden? İslam nizamı böyle. Demekrasi, demekrasi de evin içine karışmaz. Halkın hepsi bir edepsizce işe karar verirse o iş yapılır. Şu meydana çıplak karı koca değil de işte iki... Heykelin resmini koyalım. Belediye meclisi karar verir, koyarlar. Neden? E demokrasi var. İkisi karar verir. Tamam. E bunlar sarmaş dolaş iki şey olsun, heykel olsun. Tamam o da aynı. Onu da koyarlar. Kabul ederlerse olur. Neden? Ecem işte bu hükümeti, bu belediyeyi, bu şehri bunlar idare ediyor. Halk kabul etti mi bu böyle olur. İnsan da öyle olmasın. İslam'da demokrasi yoktur. Halkın ilerisi yoktur İslam'da. Kötülüğün hakimiyeti yoktur. Kötülüğü yapabilme serbestliği yoktur. Kötülük yapılmaz. Kötülük hesaptır İslam. E hangi sahip Hürriyet mi iyi, hürriyetsizlik mi iyi? İslam daha iyi. Çünkü kötülüğü engelliyor, yaptırmıyor. Aslında bu, bu bizim çağdaş toplumlarda da bazı şeyler yaptırılmıyor. Neler yaptırılmıyor? baya aşikar bir tehlikesi görünen şeyler yaptırılmıyor. Bu genel sağlığa aykırıdır, bunu yapamazsın. Geliyor, adam mühürlüyor, dükkanı kapatıyor. E canım, ben demokrasi var memlekette bu dükkanı çalıştıracağım. Ne kapatıyorsun? Kapatırım. Var mı diyeceğim? Demokrasi memokrasi tanımam, burada halkın sağlığı önemli. Allah Allah, bak şu belediye zadıkasını yaptığını, bak nasıl şeylik yapıyor, zorbalık yapıyor. Ama kimsenin bir şey demiyor. Neden? Memnun. Halkın sağlığını korumak bakımından, genel ahlakı korumak bakımından, suları korumak bakımından, geniş genelden bille yapamazsın. Efendim kanalizasyonunu oraya veremezsin. Bir sürü yasaklar. Bir sürü yasaklar, bir sürü yasaklar. Neresi hürriyet? Toplum ilerledikçe hürriyetler azalıyor. Toplum nizamını koruyucu tedbirler art, artıyor yani. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Tükürmek serbest mi? Değil. Mesela, Yani birçok yasaklar var. Onun için çağdaş toplumlar da aslında birçok şeyi yasaklıyorlar. İslam da yasaklıyor. Yani İslam'ı onlar yasakçı diye kınamasınlar. İslam da yasaklıyor ama İslam'ın yasakladıkları kötü şeyler. Sinai yasaklıyor. Bu toplumda veya batı toplumunda adam diyebiliyor ki, saneme, iki kişi bir şeye karar vermişse kanun bunlara ne karışıyor diyor. Bunu bizim hukukçular içinde de söyleyenler var. Kadın da razı, erkek de razı. İki kişi böyle bir şey yapmaya razıysa kanun bunun peşine ne koşuyor? Niye evi basıyor? Filan diyor. İs İslam da basar. Neden? İslam, Beş iyi şey yapıyor, nesli korumayı amaçlıyor, öyle. Gelişi güzel, anası babası belli olmayan evlat istemiyor İslam. Aile istiyor. Ana babanın belli olmasını istiyor, mezhebin sahih olmasını istiyor. Soyu, nesli korumak istiyor İslam. Sonra insan sağlığına, insanın kendi vücuduna aytırı şeyleri yasaklıyor. İkişki yasak. Sana ne ya? Çekil benim karşında. benim ben. Bir an şu Antalya'dan geliyoruz. Efendim tepsi içinde hanımefendiler ikram sunuyor bize. Göksel avratlar. Efendim o diyemiyorum ceza yazacaklar diye. Efendim ikram sunuyor. Birisi sarı renkli. Şu arkadaşın şeyi gibi üstündeki kıyafet gibi sarı renkli. Tamam. Portakal. ise de şeffaf gibi soruyor yanındaki bu ne? Bu şampanya diyor. Şampanya. Ha İslam'da öyle şey yok. İslam'da olmaz. Neden? Sarhoşluk aklı götürüyor, aklı götürünce de trafik kazası oluyor, şu ne oluyor, bunu oluyor, İslam bunu yapmaz. Efendim işte yani birinci first class, birinci sınıf yer bilmem ne, Suudi Arabistan havayollarında yok, sen de istesen yapmazsın, ne olacak? Çünkü bu adam buradan inecek, uçak alanının yanındaki duran arabasına binecek, kullanacak. Alkollü kullanacak. Ondan sonra kaza yapacak. Ne diye şey yapıyorsun, zararlı şey? Mümkün olduğu kadar içirme Sigara yasak. Kanunla yasakladılar. Şampanya serbest. Tezat var. İstanbul tezatı kaldırıyor. Böyle zıtlık yok İslam'da. Yasaklar var. Efendim, avay yasaklar İnsanın kendisinin lehine, vücudunun sıhhatine, toplumun huzuruna yönelik oluyor. İşte bunları yapmamız lazım, bilmemiz lazım. Yani İslam bir nizam olduğunda İslam nizamını bilmemiz lazım. Nasıl evleneceğim, nasıl yuva kuracağım, nasıl evlat sahibi olacağım, nasıl ticaret yapacağım, nereden kazanacağım, kazancımı nasıl harcayacağım? İşte bu bir şey, yaşam tarzı bu. Başkalarının ki farklı, Brezilya'nın ki farklı, İsveç'inki farklı. Bakın İsveç'ten bir misal, burada olan bir arkadaş anlattı bana. İsveç'te tahsil görürken veya oraya bir ihtisas için gittiği zaman, İsveçli bir aileyle tanışmışlar. Adam kaptanmış, evinin anahtarını bizim arkadaşa vermiş, Evin anahtarını. Ben demiş, dört aylık bir gemiyle gidiyorum. Eşim yalnız kalacak. Buyurun, evin anahtarı demiş. Buyurun, evin anahtarı demiş bizim arkadaşa. Bu İsveç mantı. Bunlar İsveçli. Ben demiş, orada dört ay istediğim gibi yaşayacağım. Bu da istediği gibi yaşasın demiş. Çünkü namus telakkesi farklı. Dünya görüşü Farklı. Çünkü nizamlar başka türlü nizamlar. İslam nizamı başka türlüdür. Onun için bu İslam'ın nizamını öğreneceksiniz. Nedir İslam nizamının önemli, önde gelen mühim maddeleri farzlardır. Farzları öğreneceksiniz. Beş vakit namaz kılacaksınız. Hocam beş tane olmasa da üç tane olmaz mı? Tenzilat hakkımız yok. Tenzilat hakkımız yok. Allah böyle şey yapmış. 50 vakit sevabı veriyor, 5 vakit namaz. Efendim işte namazı öyle kılmasam da böyle kılsam olur mu? Olmaz mı? Olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz namazın nasıl kılacağını tarif buyurmuş. Vesaire. Yani İslam'ın nizamına uyacağız. Bunları öğreneceğiz, farzları öğreneceğiz. Farzlar gibi bir de olumsuz farzlar var. Olumlu emirlere farz diyor. Damaskıl efendil e, ve oruç tut ve hacce git ve malından zekat ver ve şunu yap ve bunu yap. Bunlar olumlu emirler farz. Bir de olumsuz emirler var yani yasak. Şunu yapma. Yalan söyleme. Haram. Sonra, İçki içme. Haram. Faiz yeme. Haram. Bunlar da eee onlar da emir aslında ama yasak diyoruz. Bu çeşit olumsuz emirlere yasak adını veriyoruz. Emirler ve yasaklar. Bunları öğreneceksiniz. Hocam ben daha öğrenmedim bunları. Olmaz, çok geç kalmışsın. Bunları ne zaman öğrenecektin biliyor musun? Bunların hepsini ezbere bilecektin. Ne zaman? Sorumluluk yaşına girmeden önce. Sorumluluk yaşına yani meleklerin senin sevaplarını, günahlarını kaydetmeye başladığı yaştan önce bunları öğrenecektin ki günah işlemeyip cefterine günah yazdırmayacaktı. Sevapları kaçırmayıp günah yazdırmayacaktı. Sevapları yapıp sevap kazanacaktı. Ne zaman yani? Büluh çağına ermeden önce öğretecektin. Demek ki İslam nizamında Allah'ın emirlerini çocuk daha büluğa ermeden öğretmek varmış. İşte işte nizam değişti. Nizamlar farklı. Şimdiki nizamda çocuklara efendim oyunla bir şeyler öğretiyorlar. Belli yaşa kadar bir şeyler öğretmiyorlar. İlkokul çağı masum bir çağ olarak kabul ediliyor vesaire filan İslam'da öyle değil. Biz İlk, son sınıfında veya ortaokulun başlarında çocuk büyuğa eriyor. Yani sorumluluk başlıyor. Demek ki ilkokulda çok önemli şeyler öğrenmesi lazım. Hocam bu kadar ağır şeyleri çocuk nasıl öğrenir? Buna terbiye ilmi derler. Çocuk terbiyesi ilmi, pedagoji derler. Bunun usulü vardır. Yani gene o farzları, o yasakları çocuğa onun anlayacağı şekilde öğretebilirsin. Büyüklere öğretim tarzı başka türlü olur, küçüklere başka türlü olur. Basit öğretirsin ama gene öğretirsin, öğretilebilir. Sade bir misalle kolayca öğretirsin, öğretmen lazım. Söylece bir güzel hal ve gidişi olur insanın. Bilir. Kıymet etmek günah diyebilir. iftira etmek günah diyebilir. Dedikodu yapmamak lazım diyebilir. Yalan söylemek gerekir diyebilir. Böylece bir hal ve gidişi ortaya çıkar kişinin. Hal ve gidiş. Nasıl hal ve gidiş güzel bir hal ve gidiş ortaya çıkar. Ama böyle bir hal ve gidişe sahip olması lazım bir Müslümanın. E biz bunlara sahip değiliz hocam. Neden? Çünkü biz çok başka kafalarla yetiştik. Hem bizi yetiştirenlerin kafası başka türlüydü, hem de belki babalarımızın kafası başka türlü, hem de belki bizim şahsen kendimizin daha birçok şeyden haberimiz yok, bizim kafamız başka türlü. Yani biz Müslüman olmamızın mantıklı sonucu olarak hareketlerimizi düzenleyebilmiş değiliz. Müslüman adam efendim ama şeriyata düşmez. Müslüman adam ama efendim bilmem layık. Müslüman adam ama şöyle kişi, kişi layık olmaz. Bunu bilmiyorlar. Kişinin layık olması demek ya kafir ya münafık olması demek olur. Neden? Çünkü bir şey tutmayacak, tarafsız olacak. Devlet layık olur. Devlet vatandaşlarının inançlarına müdahale edemez. Onların karşısında tarafsız olur. Sen şöyle yap, sen böyle yap diye baskı yapamaz. Ortada devlet olur. Fetler inançlı olur, bir inanca sahip olur. Yahudi ise Yahudi olur. Mesela Alman saklası. Müslümansa Müslüman olur. Elhamdülillah, biz Müslümanız. Her devlet Yahudiye e, baskı yapamaz. Layik bizimden. Sen sinagoga gitme, sen kiliseye gitme, sen Hristiyan olma, sen papazlık elbisesi giyme filan diyemez. Layik ne demek? Toplumun içindeki inanç gruplarının hareketlerindeki efendim serbestlik demek. Devletin onlara baskı yapmaması demek. Devlet devletin layık olması uygun görmüş Avrupa nizamları çünkü bakmışlar yüzyıl harpleri olmuş mezhep kavgaları olmuş birbirlerini yakmışlar yitmişler filan sonunda bir sonuca da varamamışlar sertlikten de bir sonuç çıkmamış katliamlar yapmışlar senbe mi katliamı gibi böyle akşamları evleri işaretleyip ondan sonra koyun gibi kesmişler kıtır kıtır kesmişler öteki mezhepten diye kovmuşlar saman alevlerinde yapmışlar Efendim sen dünya yuvarlak dedin diye işkence yapmışlar, İngiliz Mahkemesi'ne şey yapmışlar, bakmışlar ki bu sertlikler şey yapmıyor, sonuç vermiyor. Demişler ki karışmayalımız. Devlet bu işlere karışmasın, kişinin inancına müdahale etmesin. Ama devletin başındaki adam dinler olabiliyor. Mesela Amerika reisi cumhuriyeti kiliseye girebiliyor. Eski e, bazıları vardı mesela yanında papaz gezdiriyordu. Her şeyi papaza da söylüyordu filan. Dinler bayağı. Şimdiki'nden önceki birisiydi. Ha kişi dinler olur, bir dine bağlı olur, bir mezhebe bağlı olur, bir tarikat'a bağlı olur. Devlet ona yan bakıp efendim baskı yapmaz. İşte demokrasinin laikliğin gereği bu. Ama ne yapıyorlar? Laikliği din düşmanlığı gibi anlayıp dine çatıyorlar. E bu da bu işi anlamamak demek yani hazmedememiş insan haklarını, hürriyetlerini anlayamamış, karşısındaki hürriyet vermek istemiyor. Kendisinin istediğini yapmasını istiyor da karşısındakine istediğini yapma müsaadesini vermek istemiyor bizim Türkiye'deki aydınlarımız. Karşısındakine müsaade vermek istemiyor. Ela o cübbeti ben ne istiyorsam öyle olacaksın diyor. E Ben senin yolunu beğenmiyorum ki. Allah seni ıslah etsin, Allah sana hikây Allah seni ne bileyim yani düzeltsin sen yanlış yollasın. Hayır benim gibi olacaksın. E senin ne merdiyetin var da ben senin gibi olacağım. Benim yolum daha güzel, daha mantıklı, daha temiz, insanlara daha faydalı, herkesin iyiliğini istiyorum, tertemizim, pırıl pırılım, <gülüyor> Efendim, hayır yapıyorum, hasenat yapıyorum. E sen niye İslam'a düşmansın, niye şeriat'a düşmansın? İlericiyim ben. Nerede, nerede, nerede ilerisin sen? Niye doğru ilerici yani? İlericisin de cehennem yolda mı ilericisin? Yani bu iler Ha aşırırsın tamam. ileri kastım yoksa aşırısın çünkü sen daha layıklıyı anlayamamışsın, kanunları anlayamamışsın, anayasayı anlayamamışsın filan. Neyse efendim bu noktalara tabii temas ediyoruz gerektiği için. Hediye salih, şöyle bir güzel uygun halle giriş, ahlaklı, edepli, sakin, terbiyeli halle giriş. Yani adam taşkın değil, azgın değil, saldırgan değil, küstah değil. Hediye salihe sahip. Yani iyi bir halve girişi var. Bu bir. Peygamberler böyleydi. Saygın kimselerdi. Fazla komik, fazla şakacı, fazla gayri ciddi, fazla zalim Havza ser filan değildi yani hediye tarihi vardı şöyle Efendim seninli güzel ciddi bir Efendim halvegi kişi vardı birisi bu hediye Salih e, bu nasıl teşekkür eder bu bu nelerle takip eder bu küçük şeylerden teşekkür eder nasıl bir televizyonun ekranındaki görüntü küçük noktalardan teşekkür ediyorsa Veriydeki her nokta bu tarafta gelip uygun ışığı sana getiriyorsa, o ışıkların birleşmesinden televizyondaki şekil meydana geliyorsa, nasıl bir halı iplik ilmiklerinden meydana geliyorsa sen halıyı şey görüyorsun ama halı düğümlerden meydana gelmiş düğüm düğüm düğüm düğüm düğüm halı oldu. Onun gibi. Sonra. Hatta kendimizi düşünelim, kendimiz hücrelerden meydana gelmişiz. Hücre, hücre, hücre, hücre, biz olmuşuz. Efendim, köy, köy, köy, kasaba bilmem ne, Türkiye olmuş gibi. Yani küçük cüzlerden meydana gelmişiz. İnsanın hediye de, hal ve girişi de küçük parçalardan meydana gelir. Bu parçalar nedir? Bir eğitim sürecinde kazanılmış güzel meziyetlerdir. Doğru sözlüktür, sakinliktir, sabırdır, merhamettir, vesairedir. Bunlardan bir İslami karakter oluşur, bir güzel hal ve gidiş oluşur. Efendim aşırılıklardan uzak bir şeydir yani. Güzel vasıflar gururludur. Bu bir. Ve semtü salih. Efendim semt de Arapça'da çeşitli manaları arasında heyet, görünüm manasına geliyor. Efendim bundan da kastı yani insanın şöyle akıldığı zaman güleç yüzlü filan görülmesi. Hali de güzel, uyu da güzel, yüzü de güzel. Böyle tavrı da güzel. Evet Müslüman biraz bu hususa dikkat edecek. Efendim güleç yüzlü olacak açık yüzde olacak. Beşüş diyoruz. Eşhaşet diyoruz. Yüzde efendim şöyle bir e, tatlılık olacak Müslümanlar. Yani bu tatlılık olabilir. İnsan yaparsa biraz ağzını yayarsa tebessüm oluyor bu. Kaşını aşağı indirirse efendim kaş çatıklı oluyor. Yani yüzdeki bir takım şeylerin kaşları, gözleri, dudakları oynatmaktan yüzün manzarası değişiyor. Karşısındaki de ona göre memnun oluyor veya üzülüyor. Diyor ki, Aa, bu adam bana niye kaş çattı? Niye dik dik baktı böyle, niye başın içeri? Biraz böyle bakarsan niye yan baktı diyor. Niye böyle böyle bakarsan niye dik baktı diyor. Demek ki dik bakmak doğru değil, yan bakmak da doğru değil. E nasıl bakacağız? Yumuşak bakacaksın, tatlı tatlı bakacaksın, biraz da hatların yumuşak olacak, güleceksin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Tevessümü kefî vecihi ehhîke leke sadaka. Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için sadakadır. Biliyor muyuz? Ben birkaç defa söyledim, vaazda devam edenler bilir, devam etmeyenler ilk defa duymuş olabilirler. Tebessüm sadakadır İslam'da. Yani cüzdanını çıkartacaksın, fakire bir para vereceksin, sadaka tamam. Ama arkadaşının yüzüne tebessüm etmek de İslam'da sadakadır. Bu da önemli. Çünkü, kaş çatıldığı zaman iyi olmuyor, cik bakıldığı zaman iyi olmuyor, efendim, dudak pükürdüğü zaman iyi olmuyor, kaş kırıştırıldığı zaman iyi olmuyor, bir kaşını kaldırdığı zaman iyi olmuyor filan, yani hepsinin manası var insanın efendim, kaşını gözünü oynatmasındaki efendim, göz yumduğu zaman o adam bu işe göz yumdu diyoruz veya gözünü açtığı zaman gözünü paltaşı taşı gibi açtı diyoruz. O da bir duyguyu ifade ediyor filan. Hasılı efendim, şöyle karşısındakini memnun edecek bir güzel görünümde olacak. Hali de güzel olacak, yüzü de güzel olacak. Ve iktisat. Üçüncüsü de iktisat. Tabi kelimelerin tarih boyunca yaşantıları vardır. Mala değişiklikleri vardır. Malasında gelişmeler ve kaymalar vardır. İktisat bugün ekonomik manasına kullanılıyor. İktisadi ve ticari ilimler fakültesi diyor. Sen ne iş yaparsın? Ben iktisatçıyım, işletmeciyim diyor. İktisat bugün belli bir manaya geliyor. Ama eskiden de o manaya gelecek demek değil bu. Her kelimenin bir tarihi var. Tarih içinde başka manaya gelmesine mümkün. İktisat, iktidalli davranmak demek. Yani aşırı olmamak. Ne fazla öyle, ne fazla böyle. Ne az, ne çok. İfrat ve tefketin ortasında dengeli gitmek iktisattır. Yani, efendim, iktidallilik demek. Bak gördün mü? İktisat kelimesi şimdi eskiden başka manaya geliyormuş. Peygamber Efendimiz başka manaya kullanmış. Tencillerlik demek yani aşırı olmamak demek. Şimdi aşırılıklar neler olabilir? Mesela bir adamın parası vardır, çok parasını harcar, harcar, harcar. Bu adama diyoruz ki müsif diyoruz. Ya yani is, is, is, israfçı bu adam, israfçı. Şimdi bizim dört gün aile eğitimimiz oldu. Alanya'da çok büyük bir tatil köyünde 700-800 kişilik bir toplantı yaptık dört gün. Açık büfe. Yemekler açık büfeydi. masa üstünde herkes tabağına koyuyor. Efendim, istediği yemeği koyuyor. Gidiyor masaya oturuyor. iyi olur Serbest. Tahdit yok. Yani az alacaksın bir tabak alacaksın diye bir şey yok başında nöbetçi yok, karışan yok yani serbest, doyat diye açık büfe şimdi ben dikkat ettim kardeşlerimize yani eğer lokantada olsaydı kendisine gelen yemeği usta koyacaktı, belli miktarda koyacaktı, o da onu yiyecekti, ben lokantada da yemek yerken ya çok koydurmuyorum tabağıma ya da tabağıma konulanı yiyorum ya da satıyorum Arkadaşlarıma satıyorum. Diyorum ki bak şu tarafını hiç yemedim. Var mı bunu yiyeceksin? Yer olmasın yazık filan diyorum. Bak temiz diyorum filan. Satıyorum ki dökülmesin çöpe atılmasın diye. Yani israf doğru değil diye. Şimdi bazıları kocaman yaygın büyük tabaklara dolduruyor. Böyle. Mevlevi külah gibi yukarıya doğru yığıma dolduruyor. Bir arasından alıyor, bir arasından alıyor. Ondan sonra götürüyor. Ne olacak o? Atılacak. İsraf haram. Az al, az al, tabağındaki hepsini sıyır. Ee, yani bir damlayı bile ziyan etmek doğru değil. Çok önemli. At, israf haram. Evinde de öyle olacaksın. Para verdiğin yerde de öyle olacaksın. Ziyafet olan yerde de öyle olacak. Aşık büfede de öyle olacak. Bu bir terbiye işte. <gülüyor> Tabi keşke efendim, bütün kardeşlerimiz burada olsalardı da oraya katılanlar efendim, anlatsaydık ama suyarlar bunu. Yani tabağındakini yemediğinin, döktüğünün hesabını verecek yani. Allah. O kadar yemeği bol bol aldın, hevesledin. Üç tabağı önüne koydun. onlar Ondan sonra bidona gitti. Çöp bidonuna. Mutfağa gittiği zaman orada adam fırçayla fırt, fırt yapıyor, hadi atıyor, tabak yıkanmaya geliyor. Ziyan oldu onlar, israf oldu, israf harap. Azıcık kan yiyeceğin kadar Kendi kendini bilmiyor musun? Vizenin ölçüsünü bilmiyor musun? Kendi halini bilmez misin? Bir azıcık al, sıyır, bitir, tertemiz götür. Ben bazen böyle tabağı sıyırırım, şaka yaparım, hanıma verebilirim, dedim ki bak... Ker temiz yıkadım sana zahmet olmasın diye rafa koydum. Rafa koymazsa bile. Yani ama hiçbir şeyi ziyan etmem. Çünkü yağ da bir madde, gıda maddesi oradaki. Efendim, her şey bir şey. Ziyan doğru git. Demek ki israf bir aşırı uçmuş. Israf Haram. haram Ah, israf haramdı. de haramdı. Hocam de haramdı. Şimdi ne olacak? Israf da haram mı? Aynı. İsraf da harap. Keşke bilseydim ben o zaman hiç israf yapmazdım. Tabi ya. İçki içmediğin gibi israf da yapmayacaksın. Ben her zaman söylüyorum, haramların çeşitlerini öğreneceksiniz. Bir Müslüman'ın bir Müslümana üç günden fazla dargın kalması haram. Ne? Haram. Dargın kalmayacaksın. E ne olacak? Konuşacaksın. Dargınlık yok. Sende. Eğer bir derdin varsa anlat insanlar konuşa konuşa anlaşıyoruz anlaşması lazım küsmek yok Dazım olmak yok, haram efendim israf etmiyor da har vurup parmağın savurmuyor da eli böyle aha açabilirsen aşk olsun hiç açılmaz eli sık sıkı yumrukları şuradan yalaktırmaz yani dışını avucunun içindekini dışındakini bile yarattım. Ha bunun da adı cimrilik bu da haram bu da doğru değil. Bu da bir aşırı bu. Şey. Müslüman nasıl olacak? Ne müslüfi olacak, ne cimli olacak. Orta. de olacak. Her şeyi dengeli olacak. Çok süslenip, efendim, böyle giyinip, donanıp, böyle çok fiyakalı olmayacak. Çok da şey olmayacak. Her şeyde ölçülere dikkat edecek, ölçülü olacak. İşte buna iktisat diyoruz. İktisat, yani tutumluluk demek değil, İki aşırı uçta olmamak, normal yolda olmak demek. Bunlar önemli şeyler. İbadette de var bu. Peygamberlere mahsus bir sıfat olduğu için söyleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını uyarmıştı. Dedi ki bakın siz bazıları yemin etmişler. Ben demiş hiç oruçsuz vakit geçirmeyeceğim. Bundan sonra her gün oruç tutacağım. Bir ters de demiş ki ben cezilleri bundan sonra hep sabahlara kadar ibadet edeceğim. Bir de demiş ki, hep bu kadınlarla evlenmeden neler oluyor, neler oluyor, hiç evlenmeyeceğim, pekali yaşayacağım, hep efendim, ömrüm böyle geçecek. Efendimiz bunları duymuş, çok kızmış, sinirlenmiş, şuradaki damarı kabaracak kadar böyle asabileşmiş ve bunlara ikazda bulunmuş. Öyle yapmayın. Bu aşırılık demiş. Bak ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım, Allah'ın en sevdiği kimseyim ama böyle aşırı yapmıyorum. Uyuyorum. Gecenin benim zamanda uyuyorum. Efendim? Sonra uyanıp gece ibadeti yaptığım zaman da oluyor. Az günler oruç tutuyorum. Oruç tutmadığım zaman da oluyor. E görüyorsunuz işte evliyim. Yani yani tabiata, yaratılışa, hılkata, fıtrata uygun bir din. Efendim Hristiyanlar hiç evlenmiyor, rahibeler evlenmiyor, papazlar evlenmiyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Nasıl olacak? Allah madem seni erkek yaratmış, o zaman evleneceksin, çoluk çocuğun olacak, Evin erkeğe olacaksın, adamı olacaksın, kocası olacaksın kadının, çocukların babası olacaksın, normal bir şey. Madem seni de hanım yaratmış, e sen de evleneceksin. Çoğu çocuk sahibi olacaksın. Ev hanımı olacaksın. Çok çocuk yetiştireceksin. Neden? Böyle yaratmış Allah. Adem Aleyhisselam, Havva Aleyhisselam. E niye böyle olmuş? Subhane dedi, "Harakal ezvacü kulliha, min vatun ve min ve min melayel alamun. Hem insanları, hem diğer mahlukları, hem bitkileri Allah böyle böyle yaratmış. Kurmanın bile erkeği dişisi varmış. Erkek kurmanın şeyler dikenli oluyor dalları yani biraz yanaştığınız ama bakıyor onun çiçekleri alınıyormuş işi hurmanın üstüne asıldığı zaman hurma öyle oluyormuş bizim şurada avluyu genişletelim diye keskemiz incir ağacı vardı erkek incirdi aşısı olmadığından kozalakları kobakları incirler patlat düşüyordu çocuklar birbirlerine oyun oynuyorlardı onları toplayıp ellerine alıp birbirlerine atıyorlardı neden düşüyor? Aşılanmadığı için. Yani aşılı olması lazım. Bizim köyde efendim şey yapmışlar, fıstık ağacı aşılamışlar dağdaki yabani birtakım bitkilere, olmamış. Fıstık teşekkül etmiyor, gitmişler ziraatçilere söylemişler, demişler ki bunun erkeği var, dişisi var, siz buna dikkat etmemişsiniz, onlar. erkeği de dişisini şey yapmışlar, ondan sonra güzel güzel fıstıklar oluyor. Anteliyum fıstıklarından da daha pahalı oluyormuş. Bizim fıstıklar daha iyi oluyormuş. Yani nedense kokusu, rayası falan güzel oluyormuş. Yani Allah böyle bu fıtrata uygun olacak. E peki bir insan evlenmezse ne olur? Bir insan evlenmediği zaman ruhi ihtiyaçları gelişmediğinden veya baskı altında olduğundan tabi bir insan olmaz. Gayrı tabi bir insan olur. Bir kız evlenmediği zaman gayrı tabi olur. Yaşı geldi mi, geçmeye başladı mı ruhsal sıkıntılar başlar. Neden? İnsanın tabiatı böyle oldurlar. İnsanın tabiatını Allah böyle yarattı. Bekar durmak efendim bekar durmayıp da efendim kazanovalık yapmak çok e, aşırı efendim ne diyelim Öyle kız peşinde koşmak, onu bunu ayartmak, mayartmak bu da haram. Nasıl olacak? Bunun orta yolu nedir? İşte evliliktir. Normal ölçüler içinde ciddi bir hayat sürmektir. İslam budur. İslam nedir? İslam iktisat dinidir. İtidal dinidir. Aşırı değildir. İbadette de aşırılık yoktur. Efendim fazlalık ve eksiklik yoktur. Hepsinin ölçüsü vardır. Efendim davranışlarda bunlara bitebiliriz. Evet. İşte iyi bir hal gidiş, güzel bir yüz, efendim mütebessim bir çehre ve her işi itidarlı, dengeli yapmak peygamberliğin 25'te birinden birisiymiş. Güzel yüzlü olabiliriz. Yani görünüşümüzü düzeltebiliriz. Peygamber Efendimiz görünüşün maddi yönden de güzel olmasına dikkat ederdi. Mesela Dişlerini misafat Diş... dişleri... Dişlerinden ışıklar saçılırdı. Böyle tarif ediyor şeyler. Yani şöyle dudakları aralanıp da dişleri göründüğü zaman etrafat ışıklar saçılırdı. Neden? Çok güzeldi dişleri. Öyle sararmış, kararmış, çürümüş efendim perişan değildi diş güzelliğine, ağız sıhhatine dikkat ederdi. Başka nelere dikkat ederdi? Koltuk altlarındaki kılları alırdı Peygamber Efendimiz. Çünkü koltuk altı terler efendim birisi de koltuk altının terinden dolayı koku olduğunu ona hatırlatmazsa yanındakiler burnunu kapatıp kaçarlar. Keşke birisi buna efendim, koltuk altına sürülen filan şeyi anlatsa filan diye reklamlar oluyor ya çünkü teke gibi kokar insan, orada terler bir terleyip, bir kurudu mu, bir terleyip bir daha kurudu mu bazı insanlar maşallah tekeden de fena kokuyor. Ne yapacak? Koltuk altlarını temizleyecek, yıkanacak, efendim oraya koku işte neyse, gerekli şeyleri sürecek. Başka çaresi yok çünkü yanındaki duramıyor kokusundan yanındaki duramıyor. Ağzı temiz olacak. Ağzını çalkalayacak, yıkayacak, dişlerini misvaklayacak, fırçalayacak filan. Elbisesi temiz olacak. Hocam benim vücudum temiz de elbisem aldırma. Olmaz. Elbise temizliği de namaz için lazım. Üst baş temizliği de lazım. Tertemiz olacak her şey Müslüman. Yeni olmayabilir. Bir tanecik elbisesi olur ama tertemiz olacak. Kırıl kırıl olacak. Burcu burcu olacak. Burcu kelimesini çok seviyorum. En çok hoşuma gidiyor. Burcu burcu kokacak elbisesi. Bir şeyi okuyunca çok hoşuma gitti. Efendim, temiz elbisenin tesbihi zikri varmış. Elbise kirlendiğime tesbihi zikri sönermiş, bitermiş. Biliyor muydunuz? Temiz elbisenin zikri tesbihi varmış elbise kirlendiği zaman zikret, tesbih sönermiş, bitermiş. Mumun böyle gittiği gibi efendim, canı gittiği gibi yani olurmuş. Onun için temiz giyineceğiz. İki tane elbise alırız, iki tane, üç tane çorap alırız, birisini yıkarız, ötekisini giyeriz. O, onu yıkarız, ötekisini giyeriz. Olur, biter. Yani hep böyle üstümüzdeki elbiseler efendim, tesbih etsin. Her şeyimiz mübarek olsun, giyimimiz, kuşamımız, her şeyimiz güzel olsun, tertemiz olsun, pırıl pırıl olsun. Efendimiz güzel koku sürerdi bir de. En güzel kokuları sürerdi. Zaten kendisi çok güzel kokardı da, fakat çok da güzel kokular sürerdi. Bir yerden geçtiği zaman, bir başkası o sokaktan geçerse, kokuyu duyardı. Peygamber Efendimiz buradan geçmiş diye, kokusunu duyardı. E, güzel koku. Taranırdı, tarağı vardı, aynası vardı. Misvağı vardı. Bunların hepsi nedir? Güzellik alet edevatıdır. Bilmiyorum sizin taranız var mı? Misvağınız var mı? Güzel kokunuz var mı yanınızda? Efendim bilmiyorum üstü, içinizdeki çamaşır kaç günlük? Bilmiyorum koltuk altlarınız temizlenmiş mi? Bilmiyorum ter kokuyor musunuz, kokmuyor musunuz? E bunları kendiniz şey yapacaksınız. Yani kendi kendinize özen göstereceksiniz. Efendim, ter temiz olacaksınız, burcu burcu olacaksınız. Mümkün olsa Abdullah Han tane hoşuma gidiyor. Her sabah havlusunu alırmış, her sabah gidermiş. efendim yıkanırmış, Ondan sonra giyinirmiş. O en güzeli. Her sabah yıkanmak en güzeli. Keşke evler müsait olsa, banyolar müsait olsa, keşke her gün hemen güzelce yıkansanız. ...o zaman sakal da böyle yumuşacık oluyor... ...saç da yumuşacık oluyor... ...eher insanın da böyle... ...cildinin... ...gözenekleri açıldığı için... ...bir rahatlık hissediyor... ...bir hafiflik hissediyor... ...aksi takdirde... ...işte bugün yıkanamadı, yarın yıkanamadı... ...öbür gün yıkanamadı... ...böyle bir yapış yapışlık başlıyor insanın vücudunda... ...efendim kokular başlıyor... ...ağırlıklar başlıyor... filan, ...saçlar keçeleşiyor sakallar keçeleşiyor, filan. E hiç olmazsa haftada bir yıkansın. Yani bak eskiden mahrumiyet zamanlarında bile Peygamber Efendimiz biliyorsunuz çöllerde yaşadı. Yani orada bile haftada bir cuma gütülü abdesti almak ne kadar sevap. Yani hiç olmazsa haftada bir güzel yıkarsın tepeden tırna Hiç olmasa. E tabi günde beş defa da elini ayağını yıkıyor. O ayaklar günde beş defa gıcır gıcır yıkanırsa ayak kokusu kokar mı? Bizimkiler ne yapıyor? Bir çorabı altan giyiyor. Erzurum'dan buraya gelinceye kadar çorabı çıkartmıyor. Ondan sonra da camiye geliyor, arkasındaki adam fenalıklar geçiriyor. Namaz kılıncaya kadar ay sabredeyim ya Rabbi, dur bakalım üç rekat kaldı, iki rekat kaldı filan. Neden? E, kokuyor. Kokuyor, Mübarek adam sen bu çorabı çıkartsaydın pavucunu içine koysaydın bak şurada şadır var lan şırıl şırıl su akıyor. Şırıl şırıl sözler hoşuma gidiyor benim. Burcu burcu gibi güzel kelimeler var. Şırıl şırıl su akıyor. Gıcır gıcır yıka ayaklarını. Hatta sabunla. Sabunluyorum çok güzel oluyor. Ayaklarını sabunla, aralarını sabunla şöyle tertemiz olsun. Kokmasın. Gel çıplak gel. Kimse seni yıplamaz, niye çorapsız geziyor, diyor. Daha güzel olur. Hasılı, efendim, Efendimiz dış görünümün şartlarına da dikkat ederdi. Güzellik alet ve edebatını da kullanırdı. Güzelliğe gayret ederdi. İslam temizlik dinidir, buyururdu. Temizliği de bir takım şartlara bağlamış. Abdest almak namaz için gerekli oluyor küçük abdesti gerekli oluyor. Hastana bilinci olmasa cuma guslü almak gerekli oluyor filan diye. Yani temizliği mecburiyetlere bağlamış ki halk ne yapmasın diye? Kaytarmasın diye. Yani çizmesin diye. E bunun ne önemi var hocam? Bunun o kadar önemi var ki eskiden efendim Avrupalılar yıkanmazmış. Neden yıkanmazmış? Küçükken papazın kendisini ıslattığı vafti suyunun bereketi kaçmasın diye yıkanmazmış. Yıkanmaktan sıhhati bozulur diye düşünürlermiş. Bizim Osmanlı dedelerimizi şaşarlarmış. Ya bunlar bıcıl bıcıl çıpıl çıpıl hemen şırıl şırıl yıkanıyorlar, şey yapıyorlar. Bunlar hasta olacak, ölecek filan derlermiş. Yıkanmazlarmış. O Paris'in meşhur güzel kokularının çıkması o ter kokularını yıkanmamaktan meydana gelmiş vücuttaki birikmiş pis kokuları Efendim bastırmak içinmiş. Paris'in kokularının güzel olmasının sebebi oymuş. E, bir insanın düşünebiliyor musunuz? Efendim büyük adresini yaptığı zaman iyice temizlenmemesinden ne kokular hasıl olur? Ben bir terzi arkadaşın yanındaydım. Birisi pantolonunu ütülettirmeye göndermiş terziye. Terzi de malum suya şöyle sokuyor bir şeyi süngeri. Pantolonun şöyle üstüne bir sürüyor. Ondan sonra eee ütülüyor. Yani biraz ıslatıyor, öyle ütülüyor. Tam ayak arasını ütülemeye gelince bir kokular çıktı. Yüz numara gibi. Yani adamın kendisi yok pantolonun içinde. Adamın kendisi yok ama neyi gösteriyor bu? Hazretin çok fena olduğunu gösteriyor. Yani pantolonun pis kokusu. Böyle ütülerken etrafa yüz numara kokuları yayıldı. Demek ki büyük abdestinden sonra gerekli temizliğe ihtimam etmiyor. Demek ki suları, selleri, su kullanıyorsa demek ki oraları temiz değil. Nasıl olacak? Pırıl pırıl olacak. Şu kadar bir yerden daha fazla miktarda veya avuç içi kadar derler, daha fazla miktarda pislik olursa insanın vücudunda, elbisesinde namazı olmaz. Demek ki dikkat edecek. Temiz olma dikkat edecek aziz ve muhterem kardeşlerim. Evet, demek ki hal ve gidişimiz iyi olacak. Hal ve gidişin iyi olması bunu sağlamak kolay bir şey değil. Bu İslam'ın emirlerini öğrenmeyi gerektiriyor. Bu da ilmik ilmik halı dokun gibi bir şey. Yavaş yavaş öğrenilecek. Bak biz buraya geliyoruz. Hacis okuyoruz. Siz de dinliyorsunuz. Allah razı olsun. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Uyguluyoruz. İşte halıya bir iki ilmik atmış oluyoruz. Böylece, böyle ilmik ilmik, efendim ince ince yavaş yavaş oluyor. Hızlı olsa daha iyi. Aileden olunca hızlı olur. Küçükten öğretilirse bir insan, küçük yaştan öğretilirse çok iyi olur. Bu eğitim toplantısı yaptığımız yerde bizim ruh sağlığı merkezimizden bir doktor kardeşimiz konuşma yaptı. Efendim topluma. Ben hayran kaldım. Çok şeyler öğrendim ruh sağlığıyla ilgili. Bir çocuğun üç yaşına kadar ki hayatındaki karşılaştığı olaylar ondan sonraki hayatında çok büyük tesir meydana getiriyormuş. Efendim mesela annesinin altına yaparsan senin bibini yakarım demesi. Efendim bilmem, şişini yaparsan, pantolonunu ıslatırsan, iğne yaparım filan demesi ileride ruhsal bazı hastalıklara yol açıyormuş. O baskılar o çok önemliymiş. Ne yapacakmışız çocuğa? Aferin evladım, bak kendi kendine haber verdin şiş yapacağını. Hadi bakalım, aferin bilmem ne, al sana şeker bilmem ne. Böyle metederek yapacakmışız bu işleri. Sertlikli olmazmış bunlar. Üç yaşına kadarki şeyler. Babasının çocuğa ilgi göstermemesi erkek çocuğunun sonunda bülük erdiği zaman ruhsal hastalıklara düşmesine sebep oluyormuş. Babasının Davranışlarının önemi var çocuk üzerinde. Annenin şefkatinin önemi var. 3 yaşına kadar. Onları kitap haline getirsinler veya makale haline getirsinler. Dergilerden okuyun. Biz çocuklarımıza ziyan ediyoruz. Hata ediyoruz biz. Hepimiz çocuğa yakarım, ederim demişizdir. İyiye batırırım demişizdir yani. Ben çok üzüldüm. Bunları öğrenmek lazım. Çocuğun ilerideki ruhsal gelişmesini çok berbat ediyormuşuz biz. Küçük yaştaki eğitim çok önemliymiş. Bunların hepsini öğrenelim. Halde işimiz güzel olacak, bu ilmik ilmik olacak. Sabırlı olacak, zamanla olacak, devamlı bir çalışmayla olacak bir eğitim süreci. Kolay değil. Ama aileden olursa çabuk olur... Sen de biraz heves eder de, böyle kitapları çok okursan, dini kitapları çabuk olur. İskender Paşa'da haftada bir hoca efendi va vaaz verecek diye beni beklersen ağır olur. Otuz yılda olur, kırk yılda olur. İşi öğrendiğin zaman iş işten geçmiş olur. <gülüyor> ah be, hay Allah, ben çocuğu istediğim gibi yetiştirememişim, demek ki kabahat bendeymiş. Ha benim çocuğumun kusumlu sebebi demek ki benmişim diye sola anlar insan. Onun için çok okuyun dini kitapları, efendim takip edin yayınları, konuşmaları sonra bileş yüzde olacaksınız, heyetiniz, görünümünüz efendim güzel olacak bu da önemli efendim kaşınıza gözünüze, bıyığınıza, sakalınıza efendim kokunuza efendim temizliğinize giyiminizin şöyle rahat olmasına dikkat edeceksiniz, önemli kişiliğinizi aksettiriyor ben mesela birisi ayıpladım, baktım... ...yaşlı bir insan saçına filan kır düşmüş... ...bir pantolon pantolonu giymiş darda... ...e bu delikanlı gibi ya olmadı... ...garipsedim yani ben... ...e şöyle biraz rahat giyinse... ...şöyle... ...ne oluyor böyle daracık patates gibi... ...efendim yumrular yumrular çıkıyor ortaya... ...hani erkek çocuklarda da iyi olmuyor da... ...hadi delikanlılar yapıyor sen niye yapıyorsun... ...bari sen yapma... ...yani giyim kuşama dikkat edeceğiz yüz güleçliğine herkesi böyle güleç yüze beşâşetle karşılamaya dikkat edeceğiz. Bir de aşırılıktan kaçınıp itidalli bir yolda yürüyeceğiz. Miskin olmayacağız, cimri olmayacağız. İbadete aşırı düşkün olup vazifelerimizi ihmal etmeyeceğiz. İbadet ibadetten aşırı kaçıp ibadet kusurlu olmayacağız. Efendim vesaire her şeyi böyle öyle ölçülü yapmaya gayret edeceğiz. Allah bize güzel ahlakı nasip eylesin. Hocamızın tasavvufi ahlak kitabını lütfen okuyun. Hocamız ahir ömründe o tasavvufi ahlakı ömrünün tecrübelerini size aktarmak için yazdı. O güzel kitabı okuyun. Oradaki güzel huyları benimsemeye çalışın. Kötü huylardan kurtulmaya gayret edin. Allah sizi ey sahip olduğu, güzel huylara sahip olanlardan eylesin. İcide anda aziz ve bahtiyar eylesin. <gülüyor> Cennet ile cemali ile müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife maal esmen.